Yaşadığı bir sorunda haksızlığa uğradığını düşünen bir müslim ne yapmalıdır? İnsanın olduğu yerde mutlaka ihtilaf, tartışma ve sorun olur. Yeryüzünün en seçkini ve kıyamete kadar insanlığa örnek gösterilen toplumu dahi sorunlar yaşamış, tartışmış, kavgaya tutuşmuştur. Ebu Derda radıyallahu an dedi ki, Peygamberin yanında oturuyordum. Aniden Ebu Bekir'in, Elbisesinin eteğini diz kapağı görününceye kadar toplamış olarak geldiğini gördüm. Peygamber şöyle buyurdu. Sizin bu arkadaşınız tartışmış bulunuyor. Ebu Bekir selam vererek, Ey Allah'ın Resulü! dedi. Benimle Hattab'ın oğlu arasında bir anlaşmazlık oldu. Ben de acelecilik ederek ona bir şeyler söyledikten sonra pişman oldum. Beni affetmesini istediğim halde kabul etmedi. Ben de senin yanına geldim. Allah Resulü üç defa, Allah sana mağfiret etsin ey Ebubekir Bekir, dedi. Daha sonra Ömer pişman oldu, Ebubekir'in Bekir'in evine gitti ve Ebubekir Bekir burada mıdır, diye sordu. Hayır, dediler. Peygamberin yanına gitti, peygamberin kızgınlıktan yüzünün rengi değişmeye başladı. Hatta Ebubekir Bekir korktu, bunun üzerine dizleri üzerine çökerek, Ey Allah'ın Resulü, dedi. Allah'a yemin ederim, ben daha çok haksızlık yaptım. Bu sözlerini iki defa tekrarlayınca, Peygamber şöyle buyurdu. Allah beni size peygamber olarak gönderdi. Sizler yalan söylüyorsunuz dediniz. Ebu Bekir ise doğru söylüyor dedi. Canıyla, malıyla beni koruyup gözetti. Benim arkadaşımı bana bırakmayacak mısınız? Onu rahatsız edecek şeyler yapmaktan vazgeçmeyecek misiniz? Sözünü iki defa tekrarladı ve bundan sonra onu rahatsız edecek bir şey yapılmadı. Buhari Peygamberin huzurunda iki adam birbirine ağır sözler söyledi. Biz de onun yanında oturuyorduk. Onlardan birisi öfkeyle arkadaşına söverken yüzü de kızarmıştı. Peygamber bunun üzerine, ''Şüphesiz ki ben bir söz biliyorum, onu söyleyecek olsa mutlaka o hissettiği hali çekip gidecektir. Eğer kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım diyecek olsa, bu hali kaybolup gider.'' buyurdu. Bunun üzerine orada bulunanlar adama, ''Peygamberin ne dediğini duymuyor musun?'' dediler. Adam, ''Ben deli değilim.'' diye cevap verdi. Buhari, Müslim. Enes radıyallahu an’dan. ''Rubey'in kızı Ümmü Harise bir kimseyi yaralamıştı. Peygamberin huzurunda yargılandılar. Sonunda Resulullah, ''Kısas yapılsın, kısas yapılsın.'' buyurdu. Bunun üzerine Ümmü Rubey, ''Ey Allah'ın Resulü, ''Falan kadından dolayı kısas yapılır mı?'' Allah'a yemin olsun ki, o kadından dolayı kısas yapılamaz, dedi. Resulullah, Subhanallah, ey ümmür Bey, kısas Allah'ın emridir, buyurdu. ümmür Bey, o kadından dolayı asla kısas yapılamaz, dedi. Sürekli bu konuşma devam etti. Neticede, karşı taraftakiler kısas yerine diyet almayı kabul ettiler. Bunun üzerine Resulullah, Allah'ın kullarından öyleleri vardır ki, eğer Allah'a yemin etseler, Allah onların yeminlerini doğru çıkarır, buyurdu. Buhari, Müslim. İnsanın olduğu yerde sorun kaçınılmazsa, yaşanan sorunlarda şer'i usule göre hareket etmekte kaçınılmazdır. Aksi halde normal olan insani sorunlar, İslam açısından normal olmayan, kin, düşmanlık ve gruplaşmaya neden olur. Ki şeytanın istediği de budur. Sorundan öte, sorunların Müslimleri düşmanlaştırması ve gruplaşmaya yani İslam toplumunu içten bölmeye sevk etmesidir. Yaşadığımız insani sorunların biri bize, biri de sorumlulara bakan iki yönü vardır. Bize bakan yönü, olanı olduğu gibi anlatmak, şeytan ve nefse uyarak kim ve intikam duygusunun yönlendirmesiyle adaletten sapmamaktır. Allah da bizden bunu istemektedir. Ey iman edenler! Allah için hakka ayakta tutan adaletli şahitler olun. Bir kavme olan öfkeniz, kininiz, sizi adaletsizlik yapmaya sevk etmesin. Adaletli olun. O, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Maide Suresi 8 Sorumlulara bakan yönü, iki tarafı dinlemek ve tarafları dinledikten sonra haklıyla haksızı birbirinden ayırmaktır. İki tarafın sorun yaşadığı bir olayda, tek tarafı dinleyerek hareket etmenin zulüm olduğunu, ve kıyamet günü zulmün, zulümat, karanlıklar olarak kendilerini kuşatacağını unutmamaktır. Şu bir gerçek, bazı insanlar öyle etkili konuşur ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i dahi etkiler ve haksız karar çıkmasına neden olurlar. Allah Resulü şöyle buyurdu, ''Şüphesiz ki siz bana anlaşmazlıklarınızı getiriyorsunuz. Bu arada biriniz, delilini diğerinden daha etkili, belagatlı anlatabilir. Bu yüzden ben de duyduğuma göre, onun lehine hüküm verebilirim. Dolayısıyla her kime, haksız yere kardeşinin hakkından bir şey bölüp verirsem, onu almasın. Çünkü ben, ona ateşten bir parça bölmüşümdür.'' buyurmuştur. Buhari, Müslim. Ne olursa olsun, sorumlular iki tarafı dinlemeli, anlatılanları tetkik etmeli, gerekirse şahit dinlemeli ve konuya tüm yönleriyle vakıf olduktan sonra karar vermelidirler. Şayet süreç bu şekilde işlemiş, tek taraflı dinlemeyle yetinilmiş veya tarafların iddialarının doğruluğu tahkik edilmeden hüküm inşa edilmişse, ortada bir zulüm var demektir. Yaşadığı bir sorunda, tek tarafın dinlenilerek kendisiyle konuşulan, nasihat edilen kardeşimiz, mutlaka bunu cemaate iletmeli, şeriata aykırı bir usulden yöneticilerin haberdar olmasını sağlamalıdır. Şayet bu zulmü yapan yönetimse veya lider, onlarla şeriat önünde muhakeme olmak istediğini belirtmeli, İki tarafın rıza göstereceği üçüncü bir şahıs, kurum karşısında sorun çözülmelidir. Zira çözülmemiş her sorun, yapıdaki bir çatlaktır ve oradan içeriye fitne, kin, vesvese dışında bir şey girmeyecektir. Şunu unutmamak gerekir ki, şeriata muhalefet zulümdür. Bir yapıda var olan her zulüm, yapının temellerini sarsan, birliğini bozan, Allah'ın yardımını geciktiren bir illettir. Hiçbir müslim Zulmün hiçbir çeşidine sessiz kalmamalı, İslam'ın emrettiği edep, itidal ve vakarla zulmün giderilmesini sağlamalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hikmet pınarından bir damlayla sözümü noktalamak istiyorum. Enes bin Malik'in nakline göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslim kardeşine zalimken de, mazlumken de yardım et buyurdu. Bir kişi, Ya Resulallah! Müslim kardeş mazlum olduğu zaman ona yardım ederim. Fakat o zalim olduğu zaman ona nasıl yardım edeceğim? Söyler misin?" diye sordu. Resulullah, "Onu zulmünden alıkoyarsın ya da zulmüne engel olursun. İşte bu ona yardım etmektir." buyurdu. Buhari, Müslim. Selam ve duayla